Sebekler ihtiyar doğarsa bir gün, cehaletin şerrinden olsa gerek. Çiçeklerin rengi solarsa bir gün, vahşetin rüzgarından olsa gerek. Cezayir'de demokratlar kudurmuş, sırıtan yüzüne tükürmek gerek. İslam'ın önüne setler kurulmuş, İlahi üslupla kaldırmak gerek. Çağdaş firavunlar görmek istersen, İslam'a sarılıp yaşaman gerek. Uygar nemrutları görmek istersen, İbrahim'i kıyamda yer alman gerek. Mazlumların kanları birikse eğer, Kandan okyanuslar oluşsa gerek, Allah yolunda ne çekersek değer, Fakat canilerden öç almak gerek. mazlumların yüzü gülecek elbet, öksüz bebekleri güldürmek gerek, Hizbullah muzaffer olacak elbet, sevinmeyenleri susturmak gerek,